Bismillah. Elhamdülillah. ve vesselamu anâ Rasûlillah. Soru soruldu. Çorap üzerine mes olur mu? Evet. Çorap üzerine mes vardır. Çünkü bu hususta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, çoraplar, çorap üzerine mes etmiştir. Bu hususta delil vardır. E, Muğire bin Şube radıyallahu anhten şöyle dedi. Rasûlullah aleyhissalatü vesselam abdest aldı çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine mesetti. Bu rivayet Ebu Davud'da, İbni Macide, İbni Ebi Şeybe'de, İbni Hibban'da, İbni Huzeyme, Tabarani, yani Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde birçok e, hadis kaynağında geçmektedir. E, çorap üzerine meshetme hakkında farklı görüşler vardır. İşte diyorlar ki mezheplerin, Görüşlerine göre çorabın niteliği nasıl olmalıdır? Çorap dik durmalıdır, sık dokunmuş olmalıdır, şeklinde e, su almamalı, almayacak şekilde olmalıdır gibi bir takım e, görüşler öne sürüyorlar. Ancak rivayette çorabın şeklinin ne olduğu, açıkça e, nasıl olduğu açıkça beğen edilmemektedir. Dolayısıyla e, çorap üzerine de mesetmek caizdir çünkü bunun hus bu hususta biraz önce ifade ettiğim gibi delil vardır.